Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve ssalatu ve selam ala malla nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, kasideyi, burdeyi okuyacak, anlamaya çalışacak. Bu vesileyle sizinle muhabbet edeceğiz inşallah. Allah Teala Resulullah Aleyhisselam'ın İsmi şerifinin geçmiş olduğu, zikredildiği meclislerde nasıl bir muhabbet olursa, o muhabbetten bir payda bizim bu halkamıza ihsan buyursun. Samimiyetimiz, ihlasımız nispetinde Allah Teala bize o muhabbetten ikram edecektir kardeşlerim. Youtube'dan takip eden kardeşlerimiz için söyleyelim, Kasideyi burada okuyoruz. Miraç bölümündeyiz. İsra ve Miraç. Oradaki beyitleri inşallah anlamaya çalışacağız. İfam'daki kardeşlerimizle ders olarak başlamıştık, devam ediyorduk. Şimdi onlar ayrı bir programdan takip ediyorlar. Ders yapmış olduğumuz kanaldan. Ama biraz ders gibi, bir parça sohbet gibi olsun. Kardeşlerimizle YouTube üzerinden dileyenler, talebe olmayanlar da bunu takip etsinler diye bizim mahrem olan bir mevzumuz yok. Çok ibareye de dalmıyoruz. Onun için sizler de inşallah bundan nasipdar olursunuz. Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hakikatinden irfanından bizleri de müstefid eylesin. Kaside-i bürde derslerimiz 30 video kadar Onları YouTube kanalından dileyen kardeşlerimiz, öncekileri izleyebilirler, takip edebilirler. Önceki dersimizde İmam Busiri Hazretleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, insanların uzaklardan ilim almak, irfan almak için geldiğini, o noktada deve üzerinde, atı üzerinde, yollara revan olup, gelinen insanların en hayırlısının peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu ifade buyurmuştu. Şimdi onun devamında öncesini atfediyor ve diyor ki: "O men huvel ayetul kubra li mu'tabirin ve men huven ni'metul uzma yani ya men huvel ayetul kubra" Ey en büyük ayet olan limu'tebiri Düşünen için limu'tebirin Tefekkür eden, tezekkür eden için Ey en büyük ayet olan وَمَنْ هُوَ النِّعْمَةُ الْعُظُمَى لِمُغْتَنِمِ Allah Teala'nın rahmetinden, ihsanından, müstefil olmak isteyenler için o saadete, hakikate, ulaşma o ganimetten pay alma derdinde olanlar için ey en büyük nimet olan oradaki men munadaya önceki şiirdeki munadaya mahzuf yani o ya men huvel ayetul kubra ve men huven nimetul uzma diyor ki şair ey düşünen için en büyük ayet olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar için büyük bir ayet. Nasıl bir ayet? Hakikati işaret ediyor. Selameti gösteriyor. Cennetin yolları işte burası diyor. Buradan Allah Teala'nın rahmetine, rıdvanına, cennetine ulaşabilirsiniz diyor. Düşünen bunu anlayabilir. O en büyük nimettir. Saadet arayanlar için. Kardeşlerim Dünyaya baktığınız zaman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde, yeryüzünü teşrif ettiğinde, öyle bir hal vardı ki, kız çocuklarını diri diri babaları toprağa gömüyorlar. Kadınlar köleyseler, onları pazarlarda hayvan gibi alıyorlar, satıyorlar. Hür bir kadınsa onun da bir onuru, onun da bir şerefi yok. Fakat böyle bir zamanda dünyaya müdahale eden birisi var. Onun müdahalesine baktığınız zaman işte o zaman anlıyor. O zaman idrak ediyorsunuz ki yemen men huvel ayetul kubra li mu'tabirin. Düşünen için peygamber aleyhissalatu vesselam en büyük ayet, en büyük mucize onun varlığı. Kur'an-ı Hakim bize peygamber aleyhissalatu vesselam'ın gelişini müdahale edişini, hayatı değiştirişini anlatırken kıymetlendirirken vezkuru ni'metallahi aleykum iz kuntum a'daen fa'alafa beyne kulubikum fasbaha'tum bi ni'metih ikhwanaha hatırlayın buyuruyor. Allah Teala'nın üzerinizdeki o büyük nimeti hatırlayın. İz kuntum a'daen siz düşmandınız. Kardeş kardeşi öldürüyor sofrasından ekmeği alıyor. Çocuklar yetim, kadınlar dul kalıyorlar ama düşünemiyorlar, idrak edemiyorlar. Ben de bir gün öleceğim. Niçin bu insanlara bu acıları tattırıyorum? Neden onların sofralarından ekmeği alıyorum diye düşünemiyorlardı. Ve kur'u: "Ni'metallahi aleyküm. İdikuntum kuntum a'daen fa'alafa beyne kulubikum." Peygamber aleyhissalatu vesselamın bereketiyle Allah Azze ve Celle yüreklerinizi birleştirdi. Saflarınızı tevhid etti. Kardeş oldunuz, düşmandınız. Ama omuz omuza, hakikatin hakimiyeti için büyük bir mücadeleye başladınız. اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ bin بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا Bir çukurun, ateşten bir çukurun kenarındaydınız. Allah Azze ve Celle sizi oradan kurtardı. O halde ey insanlar, müminler, Allah Azze ve Celle'nin üzerinizdeki bu büyük ihsanını, lütfunu hatırlayınız. Kardeşlerim, hadiseyi şöyle, mücerretten muşahasa günümüze taşıyın. Yakın planda anlayabilmek için Ali İmran suresinin 103. ayet kelimesi bir anne baba evde çocuğunun başında çocuk son anlarını yaşıyor öyle düşünüyorlar çaresiz anne öteye beriye koşuyor ilaç olarak neler bulduysa yavrusuna çocuğunu onlar veriyor. Ama çocuğun gözleri irileşiyor, anne-baba ölüm işaretlerini yavrusunun yüzünde görüyorlar, seyrediyorlar. Fakat çaresizler, o an kapı çalıyor, içeriye çantasıyla bir adam giriyor. Ben hekimim diyor, doktorum diyor, bana bir ihtiyacınız var mı? Onlar da yavrularını gösteriyorlar, çocuğa geliyor, muayene ediyor, çantasını çıkarıyor, ilacını takdim ediyor. Ölüm döşeğinde olan o yavru ayağa kalkıyor Annenin babanın o doktora hekime karşı teşekkürünü düşünün nasıl olur İnsanlar düşünün kadınlar düşünün Onları köle pazarında alıyorlar satıyorlar Kız çocuklarını bir çağa geldiği zaman babaları annelerini diyor ki Hazırlayın bunları hazırlıyorlar Dayısına, amcasına götüreyim diye baba evden, annesinden kızını alıyor, gidiyor. Çölleri aşarken bir kuyu gördüğü zaman yönünü çeviriyor, kuyuya gidiyor, yavrusunu derin kuyuya atıyor. Derin kuyulardan kız çocukları bağırıyorlardı, baba, ben kimseye gitmem, kimsenin eşi olmam, şerefini çiğnetmem, neden beni bu kuyulara attın? Baba bana merhamet etmez misin diyor. Ya da kazılmış kuyulara, ya da kazılmış hendeklere, çukurlara, babalar kızlarını götürüyorlar, atıyorlar üzerine toprağa dökerken, yavrular, kız çocukları aşağıdan feryat ediyorlar. Baba diyorlar, senin şerefini çiğnetmem, beni bu halde öldürme, benim katilim olma. Ama babalar, Arap yarımadasında da, Dünyanın başka noktalarında kız çocuklarını diri diri o halde toprağa gömüyorlar. Biri geliyor işte kapıyı açıyor. Biri geliyor Medine'den, Mekke'ye yürüyor, fete gidiyor. O anneler belki bir kısmı henüz Müslüman olmamış, kız çocuklarını almışlar, yeni elbiselerini giydirmiş, saçlarını taramışlar. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı Mekke-i Mükerreme'ye girerken anneler Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı istikbal ediyor, onu karşılıyorlardı. Yüreklerde ona karşı bir yöneliş var. Çünkü nasıl o doktor eve geliyor, kapıyı çalıyor, irileşen gözleriyle çocuk işaret veriyor, ayrılıyorum anne aranızdan diyor. Baba gidiyorum diyor, anne çaresiz seyrederken bir doktor içeriye giriyor, muayene ediyor ilaç veriyor. Çocuk ayağa kalkıyor. Kadınlar, kız çocukları, köleler, sömürülenler, ezilenler öyle bir zaman meydan yerine çıkan Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam İnne ekramekum indallâhi etkakum. bundan sonra renklere, soylara bakılmayacak köle doğanlar hep o ailenin içinde sonsuza kadar öyle kalmayacaklar diye yeryüzüne müdahale eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu görüyorlar فَاسْبَحْتُمْ مِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا Allah'ın nimetiyle Efendimiz aleyhisselam İslam'ı tebliğ edip onlara ulaştırınca kardeş oluyorlar. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ minha. Peygamber aleyhisselam Allah Teala'nın lütuf ve inayetiyle onları ateşten bir çukurun kenarından kurtarıyor, alıyor, selamete ulaştırıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir İslam'a, böyle bir kurtarıcıya, Peygamber'e, O'nu gönderen Allah Azze ve Celle'ye insanların hamdi, insanların o Allah'a şükrü, o Allah'ı tazimi, nasıl olur kardeşlerim, her şeyi bırakırlar, her şeyden koparlar, şirke riya karışmasın, hamde başkalarının övgüleri karışmasın diye mücerred ve muşahhas bir halde Allah Azze ve Celle'ye yönelirler onun peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onun yolundan ayrılmazlar. Diyor ki şair, وَمَنْ هُوَ الْآيَةُ الْكُبْرَى لِمُعْتَبِرِينَ Baktığınız zaman, düşünen biri için, ey büyük ayet olan, mucize olan peygamber, وَمَنْ هُوَ الْنِعْمَةُ الْعُظْمَى لِمُغْتَنِمِ Allah Teala'nın saadetinden, ihsanından, lütfundan, fai alabilme derdinde olan için ey büyük nimet olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala onun büyüklüğüne hidayete, insanları ulaştırmadaki rolüne fonksiyonuna bakıp anlayabilenlerden bizler eylesin inşallah ve inneke letehdi ilâ sırâtı müstakîm yani bu Beyt kardeşlerim bir yönüyle Ve inneke le ila sırat mustakim insanları sırat mustakime Cennet yoluna Ancak ve ancak Sen ulaştırabilirsin Sen büyük bir nimetsin Neden büyük bir nimetsin Çünkü vama mâ rıselnâke illâ rahmeten lil alamin Bütün alemler için rahmetsin Kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselam'a nida etti. Peki, şimdi o nida ettiği, Allah Teala'nın kendisini büyük bir ayet olarak, büyük bir kurtarıcı olarak bize gönderdiği, Kur'an-ı Kerim'le gönderdiği, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın miracından bahsedecek. Gece yürüyüşünden bahsedecek. O gece yürüyüşünün, bütün Müslümanların, müminlerin alınlarında izi var. Hatırası var. Efendimiz Aleyhisselam'ın miracı oldu bitti, tarihte kaldı. Bu şekilde değil kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselam miraca çıktı. Bir yol açtı. Fakat o yolu sana bıraktı. Sen o yolda yürüyorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem miraca o ötelerin ötesine, öteden ötesine de ulaşı verdi oralara ulaştı. Oradan namazı aldı Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bize namazı getirdi kardeşlerim. Yani es salatu mi'racul mu'min. Namaz müminin miracıdır. Bu hakikat çerçevesinden baktığınız zaman evet efendimiz Aleyhisselam oralara çıktı. Uzun yılının içinde Miraç hadisesi gerçekleşti. Hatice vefat ediyor. Ebu Talib vefat ediyor. Efendimiz Aleyhisselam Taif'e gidiyor, Taif'te taşlıyorlar, Nahle Vadisi'nde yalnız başına namaz kılıyor, Mekke-i Mükerreme'ye dönüyor, orada yine kapılar yüzüne kapalı, yine hakaret ediyorlar, yine yürümüş olduğu yollara dikenler seriyorlar, kan revan içinde kalıyor, ama onun maddi planında koruyan Ebu Talip yok. Eve geldiği zaman, mübarek bedeninde kanlar varsa onları silen temizleyen Hatice annemiz yok yalnızlık var işte öyle bir zaman Hz. Cebrail geliyor göklerin kapları açılıyor Şakkı Sadr hadisesinden sonra Sadr yarılıyor o büyük yürüyüşe hazırlanıyor Peygamber aleyhisselam yürüyor gidiyor gece yürüyüşü fakat dönerken namazla geliyor 5 vakit namazla geliyor önceden iki vakit namaz vardı emmeni cibirilu indel beyti merrateyni Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki Cebrail bana Kabe-i Muazzama'nın yanında iki defa imamlık yaptı birinci gün ilk vakitlerde namazları kıldırdı İkinci gün son vakitlerde kıldırdı işte senden önceki peygamberlerin namaz vakitleri de böyleydi buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan dönünce Cebrail aleyhisselam öğle vakti geliyor. Allah Resulü aleyhisselam iktida ediyor. Cebrail aleyhisselam Kabe'yi i Muazzama'nın avlusunda ona namaz kıldırıyor. Yani o miracı sana da getiriyor, bana da getiriyor. O halde kardeşlerim Aleyhissalatü vesselamın miracını, o gece yürüyüşünü anlarken, okurken orada bizim bir payımız var. Oradan nasibimiz var. Onu unutmadan miracı okuyalım. Hani rivayet edilir ki gündüzle gece münazara ediyormuş. Gündüz demiş ki ben senden daha üstünüm. Çünkü bende güneş var. Güneş bana vurur. Güneş beni aydınlatır ve gündüz olur. Bende gündüz var, gece de der ki: Evet bende karanlıklar var ama bir gece beşeriyetin güneşi Allah azze ve celle'nin bütün alemlere rahmet olarak gönderdiği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel Mescidil Haram ila el Mescid Aksa. Meside Haram'dan Meside Aksa'ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yürümüştü. Gecenin bağrında, gecenin karanlıklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o yürüyüşünden bir pay var, bir iz var kardeşlerim. Senin de bir miracın var, namazın var. Simahum fi vujuhihim min eferis sucud. Onların yüzlerinde secdelerinden iz var. Baktığın zaman görürsün. Amerika'dasın, Londra'da, New York'ta yürüyorsun. Ya da Tokyo'ya gittin. Afrika'da bir ülkedesin. İnsanlar var, sokakta yürüyorlar. Bu Müslüman dersin. Rengi farklı olabilir, ırkı değişik olabilir. Ama alnında, Peygamber aleyhisselamın gece yürüyüşünden, miracından, o Miraç'la getirdiği namazdan, namazdaki secdeden Müslümanların alınlarında bir iz var. Ne mübarek bir izdir. Simahum fi vujuhihim min esr-sucud. Anneler, babalar, hangi anneler, hangi babalar bahtiyardır? Çocuklarına büyük servetler bırakanlar, malikaneler, hanlar, hanıvanlar bırakanlar o anneler, o babalar mı bahtiyarlar, en kaliteli arabaları çocuklarını alanlar, en kaliteli üniversitelerde yavrularını okutanlar, onlar mı yoksa küçük yaşta onlara secdeyi, onlara rukuyu öğreten, onların alınlarına secdenin izini vuran anneler, o secdenin nurunun çocuğun alnına aksetmesine vesile olan, secdeyi öğreterek vesile olan anneler babalar mı? Elbette o anneler, elbette o babalar, bahtiyar olan anneler, bahtiyar olan babalar, secdenin bereketini, secde eden bir yavrunun annesine, babasına olan hürmetini dünyada onlar görecekler, ahirette de böyle bir evlat yetiştirmenin mükafatına nail olacaklar inşallah. Kardeşlerim. Sarayte min haramin leylan ila harami kema sara al-badru fi dajmin min al-zulme. Sarayte min haramin ya Resulallah, Sen bir haremden gece yürüdün. Leilen nekir olarak gelmesi taklil ifade ediyor. Çok az bir zamanda Subhanellezi esra bi abidihi minel mescid elharam. Aslında esra gece yürüyüşü demek, gece yürüttü demek, kulunu yürüttü esra bi Ba harfi celile esra bi abidihi gecenin çok az bir zamanında yürüttü kulunu. Peki burada da سَرَيْتَ min Haramin Leylen اِلٰى Harami, Gece bir haremden burada zaten sarayte gece yürüyüşü bir daha geceyi zikretmesi çok kısa bir zamanda oldu. Yani ötelerin ötesine ulaştı Peygamber aleyhisselam oradan döndü ama bunlar çok kısa zamanda oldu kardeşlerim min haramin leylen ila harami yani bir haremden diğer bir hareme mescid Haram'dan mescid Aksa'ya haram kılınan Mescitten Beytullah'tan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescid Aksa'ya gece Allah Teala'nın inayetiyle yanında Cebrail Aleyhisselam var Burak üzerinde gidiyorlar kema saral bedru tıpkı Bedr'in yani ayın 14'ünde o kamer dolunay olduğunda nasıl dünyayı aydınlatıyor onun bir akışı var dönüşü var كَمَا سَرَ bedru fi دَاجٍ min الظُّلَم۪ي ف۪ي لَيْلٍ دَاجٍ karanlık bir gecede o karanlıklar içerisinde nasıl Dolunay akıyorsa, yörüngesinde gidiyorsa, sen de ya Resulullah, Meside Haram'dan Meside Aksa'ya işte öyle gittin. Burada kardeşlerim vecu şebe. Neden efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Miracını, Meside Haram'dan Meside Aksa'ya yürüyüşünü dolunayın sevkine gidişine, gece karanlığında akışına benzetiyor? Nasıl dolunay ayın 14'ü olduğu zaman ışık veriyorsa Peygamber aleyhisselam mazlumların, kadınların, yetimlerin, ezdenlerin dünyasına işte öyle ışık olmuştur, o adaleti getirmiştir, miraca çıkmıştır. Ama miraçtan Peygamber aleyhisselam namazla geldi. Dolunay gibi aydınlattı Peygamber. Onun dünyasına baktığınız zaman o hürriyet der, o adalet der, o merhamet der. Fakat bunlar Efendimiz Aleyhisselam'ın dünyasında sadece böyle sihirli bir takım sözlükler değil. Efendimiz Aleyhisselam konuşuyorlar. cevamül kelim var onda. İnne minel beyan ile sihrân. Yani sözde insanlar üzerinde fevkalade bir etki var. Sihir nasıl etkilerse kelam da o var. Resulullah Aleyhisselam'ın sözünde bu var. Ama o sadece konuşmuyor, yaşıyor. Yaşadıklarını anlatıyor. On dünyasına baktığınız zaman o hakikati en yalın haliyle görüyorsunuz. Amerika'da bugünlerde olaylar var, hadiseler var biliyorsunuz. Dedesi, dedesinin dedesi Afrika'dan zulümle, işkenceyle ailesinden koparılıp Amerika'ya götürülen yani Amerika'da olan Afrikalılar Onların asıl vatanları orası değil. Onları aldılar Zulümle, ihanetle Kendi evlerinden, yuvalarından, yurtlarından kopardılar Çalışabilecek olanları köle yaptılar, götürdüler Amerika'ya götürdüler Öldürdüler, katlettiler, zulmettiler Tabii onların önemli bir bölümü Geride kaldı arşivde Şimdi onların gücü kuvveti var da Onları çıkarmıyorlar İşte bugün onlardan, milyonlardan bir tanesi bir polis, rengi Afrika rengi olan birisini alıyor, yere yatırıyor, adam boğuluyorum diyor, Amerikalı beyaz polis üzerinde, o öyle diyerek öldürüyor onu, katlediyor onu. Amerika özgürlük anıtı dikiyor, hürriyet diyor, adalet diyor, musavat diyor ama dünya bu fotoğrafı görüyor. Özgürlük anıtını dikiyor, dünyaya toplumsal köleliği getiriyor, onu taşıyor. Öte tarafta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan sonra beyaz kadının çocukları siyah kadınların çocuklarından üstün değil diyor. Söylüyor bunları, anlatıyor. Mekke-i Mükerreme fethediliyor. Beyazlar bakıyorlar, Efendimiz aleyhisselam diyor. Kabe-i Muazzama temizleniyor. Kabe'nin içine girecek Allah Resulü Aleyhisselam Osman bin Talha Mihmandar Kabe'nin hizmetleriyle meşgul olan kişi Müslüman oluyor o da Kabe'yi açıyor Efendimiz Aleyhisselam içeriye girerken Mihmandar'ın dışında Bir tarafında Bilal Habeşi Öte tarafta Usame bin Zeyd var Usame Zeyd bin Harise'nin oğlu Babası köleydi Kölenin oğlu Usame var Öte tarafta Bilal bin Rabah var. Mekke-i Mükerreme'de, önceki yıllarda, boynuna kement takılan, Mekke sokaklarında süründürülen Bilal-i Habeşi. Efendimiz aleyhisselam, biri köle, diğeri ise kölenin oğlu. İkisi de tabi azad olmuş. Onlarla Kabe-i içine giriyor. Efendimiz aleyhisselamın, amcasının oğlu, Abdullah bin Abbas, İçeridekiler dışarıya çıkınca onlara soruyor. Resulullah Aleyhisselam içeride ne yaptı diye. Abdullah bin Ömer soruyor. Onlar içeriye giremiyorlar. Köle kölenin oğlu giriyor. Onlar Resulullah Aleyhisselam'ın yanında. Dışarıdakiler seyrediyor. Ebu Bekir seyrediyor. Ömer Osman Ali radıyallahu anhum. Onlar seyrediyor. Peygamber Aleyhisselam Kabe-i Muazzama'nın içine Usame ile Bilal bin Rabah'la giriyor. Onlar konuşuyorlar, adalet diyorlar. Onlar kardeşlik diyorlar. Onlar hürriyet diyorlar. Ama işte görüyorsunuz, beyaz bir polis, rengi siyah diye adamı yere yatırıyor. Üzerine çıkıyor. Ölüyorum, boğuluyorum diyor. O halde diğerleri seyrediyor, öldürüyorlar. Öte tarafta rengi onun gibi olan Bilal-i beyazlar bakıyor Kabe-i Muazzama fetih günü kaplar açılıyor Hz. Muhammed Aleyhisselam yanında onlarla beraber içeriye giriyor Efendimizin miracı, Resulullah Aleyhisselam'ın gidişi o miraçtan getirdiği namaz namazla bize secdeyi namazla bize kulluğu Namazla Allah Azze ve Celle'yi tazimi öğretti Rabbül Alemin. Peygamber Aleyhisselam bunu telkin etti kardeşlerim. O namaz bizim dünyamızı aydınlattı işte. Peygamber Aleyhisselam öğrettiği namazla, diğer emirleriyle, sünnetleriyle, ay nasıl geceleri aydınlatıyorsa, insanlara yol veriyorsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem getirdikleri, bildirdikleri, duyurduklarıyla yolumuzu açtı. İşte buradan yürüyeceksiniz dedi. Dolunay nasıl bir rahmettir insanlar için. Özellikle el olmadığı zamanlarda büyük bir bereketti. İnsanlar onun aydınlığında yürürler. Resulullah aleyhisselam daralan yürekler için hafakan yaşayan insanlar için, düşünce krizinde olanlar için, Dolunay gibidir. Aydınlatır bütün zihinleri, rahatlatır bütün yürekleri, yol verir insanlara, işte çıkış yolu der, onun izlerinden yürümekle, Allah Azze ve Celle, sahabe-i kiram hazaratını şereflendirdiği gibi, bizleri de onurlandırsın kardeşlerim ve bit terka ila en nilte menzileten min qab qawsayni veya min qab qawsayni ikisi de caiz lem tudrak ve lem turami ve bit vel atif nereye atfediyoruz seraytin haramin leylan ila harami yani gecenin çok az bir zamanında bir haremden diğerine yürüdün ya Resulallah. Sonra Mescid-i Aksa'ya varınca orada "Vebitte tarqa, bitte bate" yani gece olan bir ameliyeyi anlatıyor nakıs fiillerden. "Vebitte tarqa" yükseldin, yüceliyordun "ila en nil temenzileten" ta ki büyük bir makama ulaşana kadar. Nedir o makam min kaaba kavseyni ayet kelimede Rabbimiz Necm suresinde anlatıyor ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miracını kardeşlerim 8. ayetten itibaren Summe dana fetedalla fekane kab'a kavsayni au adna Kane'nin ismi mahzuf. Fekane kaaba kavsayni kab'a kader miktar demek. Yani iki yay kadar, iki yayı üst, üstü üstüne koyduğunuz zaman, yani farklı şekilde bunu anlayanlar da var, fekane تَعْبَ كَوْسَيْنَ ev Adina iki yayı üst üste koyup attıkları zaman, o yaylar nasıl birbirine bitişik oluyorsa, işte ötenin ötelerinde, öyle bir manevi yakınlık oluştu. Peygamber aleyhisselam için hüzün yılı, Mekke-i Mükerreme'de baskı var, zulüm var, yollar, koridorlar açılıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam ötenin ötesinde Cibril'in de olamadığı noktalardan öteye gidiyor. Tabii bu buluşma Cebrail aleyhisselam olan bir buluşma şeklinde tefsir eden müfessirlerin olduğunda burada beyan edelim. Ka ve ka yani iki iyai kadar bir yakınlık öyle yüksek bir makama yükseldin lem tudrak ve turami o idrak edilemez ulaşmış olduğun miraçta varmış olduğun makamı biz aklımızla şu akılla idrak edemeyiz akıl bir noktaya kadar geliyor oradan öteye gidemiyor yani yeseluneke anir ruh kulir ruhu min emri rabbi ruhtan soruyorlar ama ruhun keyfiyetini Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselam'a bildirmiyor. İnsanlar ilimle bilimde bu kadar ilerlediler. Peki ruh ne oluyor insan ölünce? Bunu biliyorlar mı kardeşlerim? Yani anne karnında o zigot yani erkeğin sipermi kadının yumurtasıyla birleşiyor rahim duvarına yapışıyor sonra orada büyüyor gelişiyor aynı şekilde bu tür deneyler yapsalar insanlardan olmasa insanlardan hücreleri almasalar kanından yumurtalığı almasalar böyle bir insan var edebilirler mi? ona ruh verebilirler mi? fabrikadan böyle bir canlı çıkarabilirler mi? İnsan olur insan gibi ruhu insan gibi aklı, idraki yapabilirler mi bunu kardeşlerim? Elbette yapamazlar. O halde nasıl oluyor bu? Yani bir fabrikada değil işte. Annenin karnında, rahminde oluyor bu. Küçücük mikroskopla binlerce defa büyütseniz ancak döllenme olduğunda o ilk halde onu görebilirsiniz. O kadar küçük. Fakat onun içinde kalbi, göğsü, beyni bütün bunları Allah Azze ve Celle nerede yaratıyor? Nasıl karışmıyor? Nasıl bu mükemmellik zuhur ediyor? Oradan insan olarak anne karnından o çocuk dünyaya geliyor. Peki ölünce mükemmel bir beden var. O ruh nereye gidiyor? Hayat bu kadar basit olabilir mi kardeşlerim? Yani o ruh ayrılıyor insandan, beden ortada gözü var, eli var, ayağı var, kulağı var, her şey var ama duymuyor, görmüyor, konuşmuyor. Ne oldu bu insana? Niçin orada o halde yatar, bekler, ayağa kalkamaz suallerimize, neden karşılık veremez, okumuş, ilmi vardı, şu kadar kitapları mutala etmişti ama şimdi orada cansız bir halde duruyor. O zaman, Gelen bir ruh, ölünce insandan ayrılan bir ruh var. Akılla bunları, hadi çöz bakalım, çözebiliyor musun? Bir yere kadar giriyorsun, işte orada duruyorsun. فَكَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ اَوْ <عَدَنَى> Orası, yakınlıkta en zirve nokta, ötenin ötesi, yani burada, min cereder ama irabı mahki olarak alırsak ayette olduğu gibi o zaman fekane Kâb-ı Kavseyni de nasıldı haberiydi kânin burada da Kâb-ı Kavseyni şeklinde alırız lem tudurak yani iştihatla akılla bu anlaşılmaz velem turami yani bu başka Efendimiz Aleyhisselam dışında hiçbir peygamber Kâb-ı olacak derecede bir yakınlık onlar tarafından da murad edilmemiştir. İşte vabitte yani gece yürüdün ve öyle yüceldin yüceldin, o en yüksek makama nail oldun. Muhteşem bir yürüyüş kardeşlerim. Mekke'de başlıyor, sonra Mes'id-i Aksa'ya, oradan Miraç hadisesi, ötenin ötesi, fe kana ka ba qawsayni aw adna fa ila abdihi ma niçin bu gece yürüyüşü var neden miraç var hüzün yılında peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah azze ve celle sanki şunu söylüyor kulid u ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْذِرُونَ Efendimiz Aleyhisselam da bunu bütün bir dünyaya meydan okuyuş olarak naklediyor, aktarıyor. Söyle ya Muhammed, قُلِدْعُوا <gülüyor> شُرَكَاءَكُمْ Yani o adam yerine, ilah yerine koyduğunuz, Allah'a ortak zannettiğiniz, o bütün putlarınızı, adamlarınızı çağırın. قُلِدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْذِرُونَ bana tuzaklar kurun, mühlet vermeyin. Ama unutmayın. İnne veliyyi yallahüllezî nezzelel kitab. Ben sahipsiz değilim. Benim Rabbim var. Allah Azze ve Celle var. Bu yol kıyamete kadar açık kalacak. Bu Allah yoludur. Efendimiz Aleyhisselam daralınca Allah Azze ve Celle... O yolun dünya ile madde planında görülen noktalarla sınırlı olmadığını ona gösteriyor. Efendimiz'e gösteriyor. Sen bütün bunlara malik olan Allah'ın Resulüsün. Ebu Cehil kim? Ebu Leheb kim? Bunlar seni durdurabilir mi? Kardeşlerim Miraç işte böyle muhteşem bir yürüyüş. Bu Miraç şiirlerinin başında önce bize İmam Busiri Hazretleri demişti ki: "Ya Khayr man yemm al-ʿafun saḥatuhu sa'yan, wa fa'uk mutun al Yani, ey kendisine ilim sahasına, irfan sahasına, o ilim aşıklarının geldiği, o gelinenlerin en hayırlısı. Develerin üzerinde, yere şekil çizerek gelen develerin, atların üzerinde, insanların koşar halde kendisine geldikleri, gelinenlerin en hayırlısı. Ona bir gidiş vardı. Necitten tehameden eden yola çıkmışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmışlar. Onu görmüşler, Müslüman olmuşlar. Ve'abudullah. Allah'a kul olun, Allah Azze ve Celle iman edin buyruklarına, emirlerine muhatap oldular, iman ettiler. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları iki yürüyüşe davet etti. Bir yürüyüş namazla Efendimiz aleyhisselamın miracını her gün yaşayacaklar, defaat de yaşayacaklar sonra Resulullah aleyhisselama onlar nasıl geldilerse şimdi kuntum hayra ummetin uhricet lin nasi ta'murun bil ma'rufi ve tenhavun anil munker. Sizler insanlık için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz kuntum hayra ummetin yani bütünüyle hepiniz buna memursunuz buna mecbursunuz peki ne yapıyorsunuz ta'murun bil ma'rufi ve tenhavun anil munker. Yani marufu diyor, münker'e dur diyorsunuz. Adam aldırmada da geç git diyemem, aldırırım. Aldıracaksın, duracaksın. Bir yerde iffetleri çiğniyorlarsa, bir yerde kız çocuklarını aldatıp setlere, ekranlara, adalara gömüyorlarsa, sen bir Müslüman olarak sessiz kalamazsın, kenara çekilemezsin, bana ne diyemezsin, İslam'ın kızı, Müslüman kadın, bu işler hayal değil. Bak yoktun dünyada, şimdi dünyadasın, yarın yok olacaksın, mahşere varacaksın, Rabbim'in huzurunda, bunlardan hesaba, sen de çekileceksin, ben de çekileceğim. Ben sana hatırlatıyorum ama yarın ikra kitabek, hadi kitabını oku diyecek Rabbim, amel defterinde neler var, bana neler getirdin ey kulum dediğinde yapman gerekirken dünyada sen neleri yapmadın neleri terk ettin dediğinde bunlar sana da sorulacak bana da sorulacak Efendimiz Aleyhisselam bizi farklı zaviyelerden iki ayrı yürüyüşe çağırdı biri onun miracını her gün yaşayacak Allahu Ekber diyecek Namazla huzurdasınız, huzur ilahiye ulaşıyorsunuz. Yani kıyamet bilincini Müslüman uyanık kaldığı her an yaşayacak, hissedecek. Kur'an-ı Kerim kıyamete Sa'a diyor, Sa'a. Neden Sa'a diyor? Çok anlamı var kıyametin Kur'an-ı Kerim'de. Ama onlardan bir tanesi Sa'a. Yani bir an, bir zaman, dünyanın sonunda öyle kenarda, köşede, bir yerde kıyamet öyle düşünme ona işaret var hayatın içinde, merkezinde belki biraz sonra belki bu cuma kıyamet kopacak öyle düşün eğer öyle düşünürsen namazı şekil olarak kılmaktan kurtulursun eğer öyle düşünürsen o namaz sanki senin son namazın birazdan kıyamet olacak kıyamet kopacak Artık bir daha dünyada olamayacaksın. Namaz kılamayacaksın. Allah Teala'nın huzurundasın. <gülüyor> İnne's salate tenha ani'l fuhşai ve'l münker. O zaman o namaz fuhşiyattan, o namaz münkerden alıkoyacak. Ellezine emtenahum fi'l ardı akamu's salate ve ate'uz zekate ve emru bil ma'ruf ve ani'l münker. Allah azze ve celle buyuruyor ki Onlara o Müslümanlara yeryüzünde iktidar verdiğimiz zaman namaz kılarlar, zekat verirler. Sonra o emarû bil maruf, maruf emrederler, münkeri dur derler. Eğer namaz kılan insanlar görüyorsanız, zekat da bir parça veriyorlar. Ama marufu emretmiyorlar, münkeri dur demiyorlarsa, onların namazı Rasulullah Aleyhisselam'ın getirdiği namaz değil kardeşlerim. Elbette kılıyorlar. Onlar Müslümanlar. Ama gerçek anlamda namaz kılıyor olsaydık, o namaz bizim miracımız olacak. Nasıl Efendimiz Aleyhisselam yalnızdı, çaresizdi Mekke-i Mükerreme'de. Allah Azze ve Celle onu miraca çıkardı. Şimdi şu kudreti görüyorsun. Peki Ebu Cehil bu kudretin karşısında durabilir mi? Ebu Leheb kim? O halde yürüyüşüne devam et sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratına Efendimiz aleyhissalatu vesselam miracın hakikatiyle döndü onlar Allahu ekber dediler namaz onlara mirac oldu etraflarını kuşattı zalimler ama onlar hasbunallahu ve nimel vekil Allah bize yeter dediler o ne güzel vekil dediler kardeşlerim işte Efendimiz aleyhisselam miraca o halde yükseliyor, yüceliyor, bize oradan alıyor. Kâb-ı Kavseyn makamından namazı getiriyor. Hadi şimdi siz, siz de yükselin. Sizin de hayatınızda gece yürüyüşleri olsun. Miracın bereketi alınlarınızda olsun. Müslümanlar girmiş oldukları şehirlerde, mahallelerde hep alınlarında. Efendimizin Miracından bir bakiye, bir hediye olan namaz. O namazın nuru onunla dolasınlar. Simahun fi vujuhihim min esel-sucud. Kardeşlerim devam ediyor. Yine vakt vaktedmetke cemiul enbiya biha ve'r <gülüyor> rusl takdim mahdum ala khademi. Atıf öncesine atfediyor diyor. Diyor ki: "Vakaddemtek cemiyul embiya Bütün nebiler, peygamberler sen ayrıldın Sarayitemin haramin leylan ilah harami. Bir haremden bir gece başka bir hareme yürüdün. Gece yürüyüşü. Yani Mekke-i Mükerreme'den Meside Aksa'ya vardın. Peki orada ne oldu? و قدمتك جميع الانبياء bütün peygamberler orada seni istikbal ettiler öne geçirdiler. Sen hatemul enbiyasın. Sen bütün peygamberlerin sonusun. Tilka rusulu faddalna ba'dhuhum ala ba'dh. Allah Azze ve celle peygamberlerin bir kısmının bir kısmına taftı ile dildiğini söylüyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselam o üstünlük ehramının en zirve noktasında kardeşlerim, en zirvesinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem var. ke جَمِيعُ embiya, <الْأَنْبِيَا> Bütün enbiya seni öne geçirdi. En önde kim var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Neden? Çünkü bütün peygamberlerin en büyüğü o. En büyüğü o. خَاتَمُ embiya o. Efendim her şeyimiz olduğu gibi buna da itiraz ediyorlar. Ne diyorlar? Bakara suresinin 285. ayetini Amına Resulü'deki o ayeti okuyorlar. Diyorlar ki لَا Beyne بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ Yani biz peygamberler arasında ayrım yapmayız. Ayrım yapmıyoruz. لَا <gülüyor> نُفَرِّقُ kardeşim bu ne demek? Yani hepsine inanıyoruz demek. Hepsine inanıyoruz. Eğer hakikaten hepsinin makamını aynı tutmuş olsaydık, o zaman bu neye aykırı olurdu? Yine kardeşlerim, Bakara suresinin 253. ayetine aykırı olurdu. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى Allah Azze ve Celle, Enbiya arasında bir derecelendirme yaptı. Bir kısmı diğerlerinden üstün, takdir eden Allah azze ve celle. Peki İmam Buhuri Hazretleri de "Vakad demetke cemiiu'l Embiya, bütün Embiya seni öne takdim etti." Neden öne takdim etti? Biha. Yani biha bi sebebi'l menzile. O ulaşmış olduğun fekana Kaba Kauseyni vardı ya, o makam vardı. Yani iki yay birbirine nasıl bitişikse o manevi yakınlık o hale ulaşmışsın onun sebebi onun vesilesiyle seni öne geçirdiler var rusli var rusulu da okuyabiliriz Tabi o İrap'lara fazla girmeyeyim yani cemur rusuli bütün peygamberler şiirden dolayı rusul diye de okuruz var rusli peygamberler nebiler seni hep öne takdim ettiler vekaddemetke cemiyul enbiya biha ve takdim takdîmen mahdûmin ala nasıl hizmet edilen biri varsa alim bir şahsiyet var orada makam sahibi biri var ona hizmet ediliyor hizmet edilen hizmet edenlerin önünde nasıl olursa bütün peygamberler orada senin ardındaydılar onlar cemaat oldular sana uydular peki Peygamberler ahireti irtihal etmiş, onlar ruhlar aleminde nasıl arkasında namaz kıldılar? Kardeşlerim nasıl cennette yemek, doymak için değil, telezzüz, lezzet için olacaksa orada Enbiya Efendimiz Aleyhisselam arkasında mükellef olarak değil, namazın o lezzetine yeniden varabilmek için Efendimiz Aleyhisselam ardında namaz kıldılar. Orada mı, semada mı, yukarılarda mı, nerede namaz kılındı, onunla alakalı farklı rivayetler var. Ama önde kim var? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün enbiya onun ardında. Neden? وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَدَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Çünkü merkez ümmet bu ümmet. Ve Resulullah aleyhisselam Mescid-i Aksa'da namaz kıldırıyor iki kıble var, biri Mescid-i Haram, diğeri Mescid-i Aksa. Resulullah Aleyhisselam, Mescid-i Aksa'da namaz kıldırarak emir komuta, her iki kıblede de onda, bütün peygamberlerin kıblelerini cem ettiğini dünyaya ilan etmiş oluyor. O haliyle, imametiyle, duruşuyla, bize de diyor ki o manzara, Ey müminler, Müslümanlar, Mescid-i Haram gibi, Mescid-i Aksa'ya da sahip olursanız o zaman dünyaya hakim olursunuz. Kardeşlerim Mescid-i Aksa'yı kaybettiğimizde cihan hakimiyetinde kaybettik. Tarihte iki defa kaybetmiştik. Şimdi işte o ikinci fetretteyiz. Dünya hakimiyetini de kaybettik. Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselam'ın miraca yükselmiş olduğu o mübarek mekanı yeniden hürriyetine ellerimizle kavuştursun. Çocuklarınızı, talebelerinizi, o ruh, o iman, o aşk, o hevcanla yetiştirin inşallah kardeşlerim. Miracı inkar edenler, reddedenler var. Burada ona girmeyeyim. Bunu farklı videolarda anlatıyorum, kitaplarda onunla alakalı makaleler kaleme almıştım. Vaka demet ke cemiyül Embiya bütün peygamberler seni öne geçirdiler. Peki ne olduğun halde Efendimiz Ali selamı nasıl bir halde öne geçirdiler? Wa anta tahteri ku sabaat ibaqa fi mukibin kunt fihi sen tahteri takta mesafeleri kat ediyordun. Sabaat ibaqa Yedi kat semayı aşıyordun. Gidiyordun ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Cibril Emin yanında önce dünya semasında Hazreti Adem'e uğradın, onu selamladın. İkinci kat semada Hazreti İsa Yahya aleyhisselamı. Üçüncü kat semada Hazreti Yusuf aleyhisselamı. Dördüncü kat semada İdris aleyhisselamı. Beşinci kat semada Hazreti Harun'u. Altıncı kat semada Hazreti Musa'yı, yedinci tabakada Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı selamladı. Enbiya'yı selamlayarak gidiyor. Onlar Muhammed aleyhisselatu vesselam'ı istikbal ediyorlar. Ve ente tahtaliku es Peki ne olduğunu halde o yedi kat semayı aşıyordun. Yani onlara uğrayarak, ma'rran bihim, enbiya'ya uğruyordun. Teker teker onlarla buluşuyor. cibril ile Emin yanında onları selamlıyordun. Fi <fî> mevkibin yani ve ente fî Sen bir alayın içindeydin. Haber olarak da hal olarak da alabiliriz. Yani enteden haber. Sen bir alaydaydın ki o alayın sıfatı nedir? kunte fihi sahibal alim sen o alayda fihi fi mevkip alayın içinde sancaktardın sancak sen taşıyordun en önde sendin ya Muhammed çünkü tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd hatemul Embiha sensin Allah Teala en büyük makamları sana hisan etti sende o miraç sende o isra var o halde en önde sen, senin dinin bütün alemleri kuşatıyor. وَمَا اَرْسَلَّاكَ اِلَّا كَافَةَ لِنَّاسِ بَش۪يرًا وَنَذ۪يرًا Bütün alemleri müjdeci, uyarıcı olarak gönderilen sensin ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim o ihtirakın, yani Resulullah aleyhisselamın yedi kat semayı aşıp, yürüyüşü, peygamberlere uğraması, onları selamlaması nereye ulaşıyor? Onun gayesini hatta ile bildiriyor. <gülüyor> <gülüyor> hatta اذا لم تدع شأوان لمستبقين من الدنوو ولا مرقا لمستنم Öyle yükseldin, mesafeleri kat ettin, öyle ulaştın ki اذا lem تدع شأوان Hiçbir hedef bırakmadın li mustabiqin yarışan için minad dunuvi yani o hedefe yaklaşabilecek hiçbir hedef bırakmadın yani ardından biri gelsin de sana ulaşabilsin öyle gittin öyle mesafeleri aştın wa la marqa li yücelmeyi talep eden senin gibi öyle biri için velâ marka bir yükselme yeri bir derece bırakmadın Sen Kâb-ı Kav Kavseyn'e ulaştın ya Muhammed en üst makamlara ulaştın gittin geride bütün enbiya kaldı geride bütün peygamberler kaldı sen Miraç'ta işte o kadar yüceldin o büyük makamlara ulaştın. Kardeşlerim, buradaki izanın cevabı geliyor şimdi. İde lem teda sha'wan, hiçbir hedef bırakmadın. Hafazda كُلَّ makamin bil izafati iz nudiite bir raf'i mislel Yani bu yücelmenle, o en üst makamlara ulaşmanla bütün peygamberlerin makamları sana nispetle aşağıda kaldı. Düşürdün onları. Bütün peygamberlerin makamları yüksektir, yücedir. Onlar kemal sahibidir. Aksi onlar için düşünülemez. Ama Resulullah aleyhisselam onlara nispetle onun kemali daha fazladır, daha yücedir. O khatemul enbiyadır. Khafazate <gülüyor> kulle makamin. Bütün makamları geride bıraktın ya Resulallah bil idafeti o kab kavseine nisbetle Allah Azze ve Celle olan manevi yakınlığınla hepsi senden aşağıda kaldılar elbette yukarıdalar hiçbir veli onun makamı nebiye peygambere ulaşamaz ama buradaki münasebet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle diğer peygamberler arasında İz nudite, buradaki izi talil için de e, zarfiyet için de alabiliriz. İz nudite bir rafi yücelmeye çağrıldığın zaman مثlel-mufredil alemi yani böyle alem olan, milleti içinde öne çıkan biri çağrıldığı zaman sen de Celle'nin manevi huzuruna Miraç gecesinde çağrıldığında Nida edildiğinde işte o vakit bütün enbiyanın, peygamberlerin makamlarını aşağıya düşürdün. Nasıl bir alimi millet içinde kürsüye davet ederler, insanlar milyonlar oturur o kürsüye çıkar. O tek başına kürsüde görünürse peygamberler bir yerde sen çağrılıyorsun, sen davet ediliyorsun ya Resulallah. Senin bu halin milleti içinde ayağa kalkınca alem gibi bayrak gibi belli olan o alimin hali neyse enbiya içinde peygamberler arasındaki makamın budur. İşte bu yükselişinle onların makamını gerilere düşürdün ya Resulallah. Kardeşlerim o Sarayit'e dedi bir haremden diğer harem'e yürüyüşün yükselmen bütün bunlar niçindi niçin Peygamber Aleyhisselam o makamlara ulaştı onun illetini getiriyor şimdi kayma tefuze bir vaslin ayi mustetrin an ilgioni ve sirin ayi muktetmi kayma zaide farklı böcekleri var buradaki kayin kay tefuze yani Nail olabilmek elde edebilmek için sen o gece yürüyüşlerini yaptın ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani o gece yürüyüşlerini yaptın bunları niçin yaptın neye nail olmak için tefuze bir vaslin eyyi mustetirin buradaki eyi vasıl onun sıfatı oluyor kardeşlerim yani buradaki o gizlilikteki kemali anlatıyor. bir vaslin kamilin fil demey. Yani nihai noktada bir gizlenme ile e, neyin gizliliği? Anil uyun gözlerden gözlerden bütünüyle tam kamil manada bir gizlilikle Allah'a Rabbine vuslat yapabilmek için bu gece yürüyüşlerini yaptın. Mesafeleri kat ettiğin Wasir rin wasir eyi muktetimi ve o tam saklı olan gizli o sırrı e, alabilmek ona ulaşabilmek için nedir o kardeşlerim fauha ila abdihi ma auha Allah Azze ve Celle o yay kadar yayın yaya olan yakınlığı kadar manevi yakınlığa ulaştığı zaman Efendimiz Aliye salatu ve selam vahyetti fauha ila abdihi ma ouha nedir o ve rafa'na leke alimlerin farklı takdirleri var biz senin adını yükselttik şimdi Mekke-i Mükerreme'desin yanında ezilenler var mağdurlar var ama adın öyle yücelecek ki cihan devleti kuracak senin ümmetlerin onlar dünyaya hakim olacaklar. Zalimlerden zulümlerin hesabını soracaklar. Varafa'na leke zikrak. Sana düşman olanlar unutulacaklar. Ebu Cehil'i Mekke'de kimseler anmayacak. Ebu Lehi Ebu Leheb'e lanet okuyacaklar. Senin kıyamete kadar düşmanların olacak, heykelleri, putları olacaklar. ''Dudaklarının arasından bir söz sıkınca binler ölecek, öldürülecek ama sonra onlar da ölecek, onlar, onlar da çürüyecekler, onların heykellerinde günü gelince sokakta süründürecekler ya Muhammed. İşte Efendimiz Aleyhisselam o sırrı alacak, gözlerden uzak, vuslata erecek, onlar için o muhteşem büyük yürüyüşe çıktı davet edildi kardeşlerim. Fehuste Kulle fiharin kulle faharin diye de okuyabiliriz. Aslında kıyası fiharin olması. Fehuste kulle fiharin hayra ve vaucuste kulle makamin Grammuzdahi, iki gayri cer olarak da okuyabiliriz. Fahus te ve cemettin bir araya getirdin kulle fiharin mayuftaharu bihi. Iftihar edilen her şey sende. Hem öyle ki gayra müşterekin. Hiç onun ortağı yok. Ya da sıfat gayri müşterekin. Hiç ortağı yok. Halde alabiliriz. Ee, efendim yani onlarda hiç ortak yok o övünülen şeylerde. Nedir onlar? Allah Teala sana vesileyi, fadileyi, yüksek dereceyi, havzu kevseli, bütün bunları enbiya içinde sana verdi. Ucuzte ve geçtin. açtın gittin külle makamin gayre muzdahimi. Öyle bir makama, kav-kavseyine ulaştın ki orada izdiham yok. İzdiham şöyle dursun. Orda Allah Teala'ya olan o manevi yakınlıkta senden başka kimse de yok ya Muhammed. Sen öyle açtın o makamı. Sen hatemün oldun, Miracın sahibi ve son peygamber olarak dinin davan bütün alemlere, cihana hakim olacak. Bütün işte bunlara nail oldun. Miraçla, risaletle, nübüvvetle Vejle miktarıma uliye min rütbin ve az idrakıma uliye min nami. Vejle ya Muhammed büyük oldu, öyle büyük oldu ki felayı hatıbhi. O büyüklüğün asla idrak edilemez. Büyük olan nedir? Miktarıma uliye. Yani sana tevdi edilen. Allah'ın senin uhdene vermiş olduğu sana lütfettiği o şeyin miktarı öyle büyük oldu ki min rutebin rütbeler cihetiyle ve azze idraku ma ulite min ni'ami ve yine mümteni oldu ma ulite sana ihsan edilen sana u'tîte vâfiyen va, tam olarak Allah'ın sana vermiş olduğu Azze ve Celle'nin verdiği o nimetler onlar da idrak edilmekten mümteni oldu. Miraç'ta nelere şahit oldun? Neleri yaşadın? oradan nasıl dünyaya döndün? Mekke-i Mükerreme'de o yürüyüşü nasıl bir şevkle devam ettirdin, sürdürdün? Onlar... Senin sırrın ya Resulallah. Biz onlara müdrik olamayız. Aklımız onları anlamaz. Kalem bir noktaya kadar gelir. Sen bizi oradan alır. Ötelerin ötelerine taşırsın. Ancak biz فَاوْحَا اِلٰى عَبْدِه۪ مَا اَوْحَا Bu ayetleri okur. Onlarla teselli oluruz ya Resulallah. O مِقْدَارُ مَا وُلِّيْتَ مِنْ ve az idraku mauliy temin nümaymey. Kardeşlerim şimdi Omirash bölümünün sonlarına geliyor. Diyor ki bu şuralena maşar al İslam. İnne lene min al-ıınayet rukunan غير من Bu şura yani mahzuf bir müpteda'nın haberi bu menkıbeler bir müjdedir verilen bir müjdedir ya da bize müjdeler olsun buşra lena maşar el islam ey müslümanlar topluluğu bize müjdeler olsun burada ihtisas dediğimiz hal var maşar el enbiya onun için mensub okuyoruz inne lena minel inayeti ruklen bizim için öyle İnayetten bir rükün var ki gayra o rükün asla yıkılmaz. Yıkılmayan değişmeyen bir rükün var. Değiştirilemeyecek bir şeriat var. Yani dünyada her şey değişecek ama Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verilen bu şeriat değişmeyecek. İslam değişmeyecek. Bushra lana maşerü'l-İslam. Ey Müslümanlar, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman edenler müjdere olsun, biz değiştirilemeyecek, eskimeyecek, pörsümeyecek bir dine, bir nizama, Allah'ın şeriatına, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna iman ettik, teslim olduk. O zaman işte bu menkıbeler, o peygamberin, o peygamber bizim Nebimiz, Önderimiz kurtarıcımız müjdecimiz Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Bu şuramaş İslam müjdere olsun bize Lemma da Allahu detahatihi Bir Ekraramir Ruli kunna Akkrarammel Umemi Lemma da Allahu burada daa sema anlamında, ne zaman ki Allah azze ve celle isimlendirdi da'iyana demek ama veznü şiirden dolayı sukun ile okuyoruz. Yanın sukunu ile zaruret var burada. Yani lemme da'allahu da'iyana da'ina li taatih lem ila anlamında kendine taate kullaa çağıran yani bizi davet eden peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bi ekremir rusul ne zaman ki bütün peygamberlerin en keremlisi en şereflisi olarak isimlendirdi Lemma'nın cevabı o zaman künna ekramel umem biz de milletlerin en şereflisiyiz. En şerefli ümmet İslam ümmetidir. Çünkü en makamı yüksek olan enbiya arasında Hz. Muhammed aleyhisselam. Çünkü o Kâb-ı e ulaştı. En yüce makamlar onun oldu. işte o Necm suresinde ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنَ اَوْ اَدْنَا فَاَوْحَٓا اِلٰى عَبْدِه۪ي مَا اَوْحَٓا 8-9-10 O ayetler onun şerefini onun büyüklüğünü anlatıyor. Bizi kulluğa davet eden Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı peygamberlerin en büyüğü, en şereflisi, en onurlusu. Elbette bütün peygamberler şerefli, bütün peygamberler onurlu. İnsanların en şerefleri, en onurları onlar. Ama peygamberlik ehramının zirve noktası Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kardeşlerim bir okulda okuyorsunuz o hendesede tıpta ya da ulum İslamiyye'de alanında en kaliteli okulsa o okulun talebesi olmakla iftihar edersiniz fakat iftihar yalın olarak yetmez bir de o okulun müfredatını tatbik edeceksiniz derslere çalışacaksınız sınavlara hazırlanacak Sonrasında oradan bir diploma alacaksınız. Onunla gittiğiniz zaman size buyur diyecekler. Madem sen dünyanın en kaliteli mühendislik fakültesini içinde barındıran camiadan mezun oldun. Madem ki sen dünyanın en kaliteli medresesinde bu ilimleri okudun tahsil ettin. O halde sen buyur diyecekler. Peki o medreseye mensup oldunuz. Oraya aitsiniz. Aidiyet yeter mi? Eğer derslere çalışmıyorsanız, mutalağınız, muzakeriniz yoksa, uykusuz geceleriniz yoksa, aşkınız, vecdiniz yoksa, oraya ait olmanız bir anlam ifade etmez. Oradan mezun olacaksınız. Çalışacaksınız. Sonrası bir şehadetname verecekler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktı. Ve sonra bize miracı bıraktı. Namaz müminlerin miracı oldu. Müslümanlar sürekli kıyamet şuuruyla, bilinciyle namaz kıldılar. Sanki o namazlar onların son namazı. O namazla nefislerine mağlup olmadılar. Eğer birisi kendine davet ediyor, bu davet eden adamlarda namaz yoksa çağırmış oldukları insanları zaman sonra köle olarak kullanırlar fakat onlar secde ediyorlar Allah Azze ve Celle kulsalar o zaman o hizmet ederler hizmette cenneti ararlar onun için Osmanlı Afrika'ya hizmet etti Afrikalı'yı köle alıp getirip Anadolu'da kendi hizmetinde kullanmadı kendi çalıştı buğdayı Afrika'ya gönderdi Osmanlı'nın namazı vardı Peygamber aleyhisselamın hem yoluna çağırıyorlar hem de namazla Allah Azze ve Celle'ye ona manevi yakınlık arıyorlardı. İnsanlar onlara gelince onlara zulmetmediler, hizmet ettiler. Amerikalı adam o secdeyi bilmiyor. Peygamber aleyhisselamın miracından onun nasibi yok. Onun için gitmiş olduğu yerlere özgürlük, hürriyet, adalet değil, zulüm götürdüler sömürü götürdüler gözyaşı kan götürdüler sen kardeşim dünyanın en muhteşem camiası okulu medresesi İslam okulu Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın medresesi ona mensupsun onun talebesisin orada tefsir orada fıkı orada ulûmu İslami'yi okuyorsun ve namazın var Resulullah miracı, sen de oradan pay arıyorsun, yürüyorsun, sürekli huzurdasın, sürekli kıyameti düşünüyorsun, huzur ilahide hesap veriyorsun, peygamberlerin en büyüğüne intisab ettin. O halde sen o intisabın gereğini yaparsan, kunna akramel umemi, ümmetlerin yeniden, en şereflisi olacağız. Ona ittiba edince, yani ona talebe olmanın, ümmet olmanın gereğini yapınca, Raşid Halifeler döneminde, cihan devleti kurarak, maddi planında da, insanların en şereflisi olduk, olduğunu, bu ümmet gösterdi mi kardeşim? Sonra Selçuklu'yla gösterdi mi? Sonra Haçlı ve Moğol saldırılarının ardından, Osmanlı cihan devletiyle, Müslümanların maddi planında da en şerefli, onurlu ümmet olduğunu gösterdiler mi? Elbette gösterdiler. O halde talebe olmanın gereğini yapalım. İnsanlar ona geldiler. Resulullah aleyhisselam miraca çıktı. Sonra miracı bıraktı. Siz de hadi yürüyün. O manevi yürüyüşü yapın. Ondan sonra, önce Rabbinize namazla yürüyün, manevi yürüyüş. Sonra insanlara gidin, onları İslam'a davet edin. Böyle bir hayat yaşayın. Eğer bu hayatı böyle yaşarsanız, dünyadan ayrılırken, geride öyle bir iktidar bırakırsınız ki, Efendimiz Aleyhisselam devlet başkanıydı. Müşrikler daha sonra Müslüman olanlar, onlar arasında, onun hayatına baktılar. Mekke-i nasıldı? Medine'de nasıldı? Medine'de daha fakr-u zaruret, Resulullah Aleyhisselam'la daha iç içe. Allah Resulü Aleyhisselam, Medine-i devlet başkanı ama daha mütevazi bir hayat yaşıyor. Defalarca onunla alakalı hadisleri hem biz anlatmaya çalıştık, hem sizler okudunuz. Ayrılıyor dünyadan, Hazreti Ayşe annemiz yanında yedi tane dinar var. Onları sadaka olarak vermesini istiyor. Başka bir şey yok Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında. Ayşe annemizi unutuyorlar. Ya da Allah Resulü Aleyhisselam'dan sonra bir hayat onu bekliyor. Belki onlardan istifade edecek onlardan. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam istiyor. Alıyor eline o yedi altını buyuruyor ki mazan muhammedin bir <gülüyor> Rabbihi loulaki Allahu ve hazihi anda Allah'a gidiyorsun arka sokaklarda yetim çocuklar dul kadınlar ve senin evinde elinde 7 altın var ne düşünüyorsun bunun hesabı nasıl olur kardeşlerim efendimiz aleyhisselam onun da tasadduk etti devlet başkanı olarak dünyadan ayrıldı Geri de zırhını rehin olarak verip aldığı arpası vardı. O arpadan ekmek yaptı. Böyle bir hayat yaşadı. İnsanlar o hayata baktılar, Müslüman oldular, iman ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o yürüyüşü bize bıraktı. Elbette öyle mütevazi bir hayatı biz bu çağda, bu asırda yaşayamayız. Yaşarsak Çocuklarımıza bile onu zor anlatırız. Ama Allah Teala'nın öyle salih veli kulları var ki o hayatı yaşarlar, onlar üsve-i hasene olurlar. Fakat bütün bunların ötesinde Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı orada üsve-i hasene olarak duruyor. Miracıyla bize diyor ki namazınızla Rabbinizi yürüyün, Allahu Ekber deyin, Nasıl ben Mescid-i Haram'dan bir gece, Mescid-i Aksa'ya yürüdüm, İncin uykuda ben gidiyordum, Ötenin ötesine ulaştım, Sonra döndüm, geldim Mekke-i Mükerreme'ye, Siz de namazla kopun bu dünyadan, Hüzün yılları yaşıyorsunuz, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Mısır'da, Bağdat'ta, Şam'da, Acılar, ızdıraplar, hastalıklar, belalar var, Hüzün yılları Namaz miracınız olsun. Allah Azze ve Celle'nin kudretini seyredin namazda, ayetlerde seyredin. O namazdan sonra insanlara yürüyün, davet edin. İşte o zaman size ayrı bir aşkla, şevkle onlar yönelecekler, gelecekler. Efendimiz Aleyhisselam'la sevinmek, onun okuluna talebe olmanın gereğini yapmak. Allah Azze ve Celle bizi bu hakikatle şereflendirsin. İlim talebesi kardeşlerim, İfam talebesi olanlar ayrı bir programda takip ediyorlar. Youtube'dan bu dersi izleyen kardeşlerim. Bereketli bir kitap okuyoruz. Resulullah Aleyhisselam bize aşk vej derecesinde anlatıyor İmam Buziri rahmetullahi aleyh. Miracı anlamaya çalıştık. Rabbim anladıklarımızla amel etmeyi bize ihsan eylesin. Namazımız hep o miraj derinliğinde, gece yürüyüşünde ve sonrasındaki o büyük nailiyet olan secde izine riayet ederek eda etmeyi bize ihsan eylesin Rabbimiz. Allah Teala'ya emanet olunuz. Es-Sagfirullah ve etubu ileyhi velhamdülillahi rabbil alemin.